ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün 9 Ocak 2010 cumartesi. İman serisi derslerimizin 15. dersi. Tevfik Allah azze ve celle'den. Şimdi en son dersimizde dedik ki: "Amerin imandan olduğuna dair selef birçok delil söylüyor, birçok delil zikreder. Ancak bu zikrettikleri delil" Bu zikrettikleri delillerin çeşitli vecihleri vardır. Yani e, çeşitli çeşitli delalet noktasında deliller vardır ki hepsi ayrı bir yönle yani hepsi ayrı bir yönden amelin imandan olduğuna delalet ediyor. Dedi ki bu delillere baktığımızda Allahu alem zahiren e, birçok yönü var ki birçok yönü var ki biz buna 13 yönle ele alacağız. Bundan daha fazla olur, önemli değil. 13 yönlü ele alacağız ve bu 13 yönden naslar delalet ediyor ki bu 13 yönden amel imandan. Bu birinci yönü geçen derste zikrettik dedi ki Allah neydi birinci vecih Allah azze ve celle ile ameli iman olarak adetmiştir ve bunun delillerini saydık ve bu zaten en meşhur olan vecih yönü. Şimdi inşallah bugünkü dersimizde e, ikinci vecihi üçüncü vecihi dördüncü vecihi ve beşinci vecihi e, zikredeceğiz inşallah. Sonra önümüzdeki ders nasip olursa e, diğer vecihleri zikretmeye çalışacağız. Şimdi amelin imandan olduğuna dair ikinci veci Naslar'a baktığımızda şimdi Naslar'da bazı vacip olan amelleri terk eden müminlerden iman isminin nef iman isminin kaldırılması amelin imandan olduğuna delildir. Tamam ikinci vecimiz bu. Yani bu ikinci vecihin mantığı ne? Şimdi naslara baktığımızda bazı vacip olan amelleri terk eden müminler için iman ismi nef yolnuyor. İman ismi. İman ismi bu müminlerden ne oluyor? Nef yolnuyor. İman isminin bazı amelleri terk etmekten dolayı nef yolunması, kaldırılması amelin imandan olduğuna delildir. Aksi halde, aksi düşünülemez. Yani düşün ki bir şey, bir şeyin cüz'ü değil, yani bir şey var, o şey başka bir şeyin cüz'ü değil ve sen o cüz'ü, ve, ve sen o şeyi nefyetmekle küllün ismini nefret ediyorsun. Eğer bu ondan bir parça olmasaydı zaten nefret olmazdı. Yani böyle bir şey düşünülemez. Yani düşün ki bir insanın bütünüyle bir bedeni var ve sen o bedenden hiçbir şey nefyetmiyorsun. O bedenden ayrı olan bir şeyi nef o bedenin nef yolunduğu anlamına gelmez. Eğer sen bir şeyi nef edeceksen ya o şeyin bizzat zatını bütünüyle nef edersin ya da cüzlerini nef edersin. Şimdi bu ne demek? Eğer Allah subhanahu ve teala veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnette bize gelen naslara baktığımızda Allah subhanahu ve teala ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı amelleri terk edenler için adam imandan çıkmadığı halde on, ondan imanın ismini kaldırması o amellerin imandan cüz olduğunu gösterir. Eğer öyle olmasaydı bu abes bir şey olurdu. Anladın mı? Buraya yakaladın mı? Hı -hı. Hı. O yüzden bakıyoruz bazen kişi bir amel işliyor. Bu insan mümin. Bir amel işliyor. Bakıyoruz o işlediği amel için Allah kitabında veya Resulü sünnetinde o ameli yaptığından dolayı ve pardon o ameli terk ettiğinden dolayı ondan iman ismini kaldırıyor. Nef ediyor ondan. Yani nasıl bir insan ameli terk ediyor ve ondan iman ismi nef yolunuyor ki eğer amel imandan değilse. Bir şey bir şeyden değilse o şeyin gitmesiyle nasıl kül, küllün ismi kaldırılabilir ki. İşte amelin, o ameli terk etme ile. O kişi hakkında imanın isminin nef olması o amelin imandan olduğunu gösterir. Mesela Allah Sübhanehu ve Teala'nın buyurduğu gibi ''Kaletil Arabu amenne kullem tu'minu velakin kulü eslemne'' Arabiler ne dediler? İman ettik dediler. Allah ne dedi? De ki iman etmediniz. Ancak deyin ki Müslüman olduk. Müslüman olduk deyin. Şimdi Allah Sübhanehu ve Teala onların iman ettik ismine mukabil olarak iman ettik sözlerine mukabil olarak iman etmediniz diyor. Halbuki bunlar daha önce de anlattığımız gibi müminler. Bunlar müminler, allah ve iman ediyorlardı. Ama amelleri daha tahakkuk etmedikleri etmedikleri için mümin ismi kendilerinden ne oldu? Nef yolundu. Anladık. Bak mesela bu ayet delildir. Çünkü bunlar amellerini tahakkuk etmediler. İşte bu amelleri tahakkuk etmedikleri için İman ismi kendilerinden ne oldu? Nef yolundu. Eğer amel imandan olmasaydı bunların amelleri tahakkuk etmemesi sebebiyle Allah bunlara iman etmediniz demezdi. Ne zaman ki bunlar amelleri tahakkuk etmediler Allah Subhanahu ve teala daha tahakkuk etmedikleri için Allah subhanehu ve teala bunlara, bunlardan mümin ismini nef Yine mesela Nebi Sassüle'nin buyurduğu gibi La yazni zani hine yazni, ve huve mu'min Zina eden kişi Zina ederken mümin olarak Yani mümin olduğu halde ne yapmaz Zina etmez İşte bu hadis gösteriyor ki Zinayı terk etmek nedir İmandandır ha, Zinayı terk etme ameli neymiş İmandandır Çünkü neden Zina eden kişi orada iman, Orada kafir olmadığı halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan ne İman ismini ne kaldırıyor Halbuki o insan Zina ediyor haldeyken dahi mümindi Sadece ondan mümin yani kafir olmadı. Eğer yani, yani e, ümmette İslamda dinde böyle bir şey yok. Ehli Sünnetin akidesinde zina eden bir insan kafir değildir. Anlıyor musunuz? Zina eden bir insan ne kafir değildir. Ama gel gör ki ne bir sasalam ondan ne iman ismini nefret ediyor. Bu da delildir ki zina eden kişi. Ee, e, pardon bu da delildir ki zinayı terk etmek ne? Terk etme ameli nedir? İmandandır. Halbuki o kişi buna rağmen neydi? Zina ederken dahi mümindi. Sadece ondan iman ismi nef Çünkü zina eden kişi zina ederken mümin ismini hak etmez. Her ne kadar imanın aslı onda varsa da imanı kemal olmadığı için iman ondan nef olmuştu. Gerçi bu, bu, bu ve buna benzer rivayetler, bunların fıkıhı dairlerde gelecek. Ancak burada sadece şunu ispat babında söyledik. Mesela La yazni zani, hlinay yazni mu'min. Zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez hadisi, amelin imandan olduğuna delildir. Çünkü zina'yı terk etmek imandandır ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem zina edenden izim iman ismini kaldırmıştır. Anladık, amelin imanla bağlantısını bu hadisle. Yine mesela e, hadisin hadiste ne diyor? Aynı hadiste mesela. La yasrikus sariku hine yasrik ve mu'min. Hırsızlık yapan yani e, hırsızlık yaparken hırsızlık yapan kişi hırsızlık yaparken mümin olarak ne? Mümin olarak mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Ve la yasribul hamra hine yasribuha ve mu'min. İçki içen içki içerken mümin olduğu halde ne? O içki içmez. Bunların hiçbirisi bunların kafir olduğunu delili değildir. Bunların hiçbirisi ee, küfür değildir. Ama gel gör ki bunlardan ne? iman ismi nef olmuş. da i̇şte bu da delildir ki amel imandan cüzdür. Şimdi bizim mevzumuz bu tür rivayetleri getiren hariciler olsun veya mürciyeler olsun. Onlara reddiye değil. Tamam Bizim burada anlattığımız. Bunların e, fıkıhı, bunların tavsili daha ileride gelecek. Sadece bizim bu tür rivayetleri burada şimdi zikretmemizin sebebi ameli imandan olduğu vecihini ispatlamak amelin imandan olduğunu ispatlamak ve ikinci vecih altında bunları zikrettik. Çünkü bizim ikinci vecihimiz neydi? Dedik ki naslarda bazı vacip ameller var. Onları terk eden için müminlerden onları terk eden müminler için bu müminlerden iman ismi nef yolunuyor. İşte bu iman isminin bu amelleri terk edenler için nef yolması amelin imandan olduğuna delildir. İşte bu vecihi biz ne yapmak için ispatlamak için, naslarla ortaya koymak için bu delilleri zikrediyoruz. Yoksa şu anda biz bu delilleri tek tek e, şerh etme sadedinde değiliz. Yani nasıl burada o mümin değildir diyor ama biz onda iman vardır diyoruz. Veya içki içen mümin olarak içki içmez diyor. Biz nasıl ona hala mümin diyoruz. Bunu ispatlama babında değil bizim mevzumuz. Bunlar daha ileride gelecek. Çünkü dediğimiz gibi iman mevzusu geniş yani derslerimiz daha önümüzde. Rabbim nasip ederse çok ders var. Ama şu şunasların şuradaki fıkını yakalamak önemli. Yani la yazni zani hine yazni mu'min. Zina eden kişi, zina ederken mümin olarak zina etmez dediği zaman bundan şimdi akı. İman ismi nef olmuyor mu olmuyor mu? İman ismi nef olmuyor değil mi? Mümin olarak iman ismi nef olmuyor. Yani mümin olarak yapmaz diyor. Ancak amel. bu insanda imanın aslı yok mu? Var. Evet. Peki nasıl imanın ismi nef ha Demek ki zinayi terk etmek ameli imandandır ki demek ki amel imandan ki o ameli terk eden insandan imanın e ismi nef evet. Aynı işte emanet olmayanın imanı yoktur gibi. Anlatabiliyor mu? Yani mesela eee ee, ahiret hayatından başka hayat yoktur. E şimdi ahiret hayatından başka hayat yok mudur? Evet. E değil mi? Dünya hayatı var. Ama ne? Gerçek kamil hayat yoktur ahiret hayatından başka. Kamil bir hayat yoktur. Yani bizim dünya hayatımız ahiret hayatına göre hiçbir şey değildir. Anlatabiliyor muyum? Yok. Devesi... Bir şey mi söyledin Akı? Yok bir şey sorayım. Ee, devesi olmayanın... E, malı yoktur gibi. Şimdi deve solunulun malı yok. Hayır, deve o zamanki en kamil mallardan bir tanesiydi. Yani kemali nefretmekle bazen, pardon, e, evet, bazen değerli şeylerin nef yolunması, o ismin nef yolunmasını gösterir ama aslının kalmasıyla beraber. O yüzden bunların hiçbiri, tamam mı? Bunların hiçbiri bu kişilerde iman yok demek değil. Bunların hepsinde, yani o zina ederken de, yani affedersin mesela kişi. Kadınla ilişki sırasında bile, yani zina ilişkisi sırasında bile, o sırada dahi o insan mümin, tamam mı? O insan ne? Mümin. Yani ondan iman çıktı, sonra zinayı terk etti, iman ona geldi, böyle bir şey yok. Ya Bunların hepsi asları yanlış anlamaktır. Oradan kamil iman onun, onun çıkmıştır, tepesinde duruyordur. Sonra ona geri döner. Eğer eski haline tekrar dönerse, yoksa imanın aslı değil. Çünkü zina yapmak küfür değil. Anlatabiliyor muyum? Bunların tafsili daha ileride gelecek inşallah. Yani sadece bizim burada yakaladığımız, tekrar vurguluyorum, amelin imandan olduğunun delili var bu naslarda. Tamam mı Akay? Yani bu şekilde kitap ve sünnette amel etmeyenlerden, iman ismini nef bütün bu tip naslar, Şeyhul İslam İbni Teymiy'nde dediği gibi ne diyor biliyor musun? Diyor ki Şeyhul İslam, bu şekilde kitap ve sünnette amel etmeyenlerden iman isminin, iman ismini nef bütün bu tip naslar açık bir şekilde amelin imandan olduğunu gösteriyor diye İbn-i Teymiye. Fetevasına baktığın zaman görürsün. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki ee, Allah ve Resulü bir ismin müsemmasını, bir ismin hakikatını yani bir ismin müsemmasını yani bir ismin hakikatini bazı vacipleri terk etmenin dışında nefyet nefyetmez yani baktığın zaman sen hiçbir nas, nas naslarda şunu bulamazsın ee, müstahap amelleri terk edenlerin tam mı müstahap amelleri terk edenlerden iman ismi nefi olmur hep baktığın zaman iman isminin nefi olmasının sebebi naslara baktığınızda hep vacip olan şeyleri mecburi olan şeyleri terk etmekten dolayı iman ismi nefya olmuştur. İnsanlardan. Yani herhangi bir Kur'an'da veya sünnette e, mesela bir müminden iman ismini nef -i, nef -i, iman nefya eden naslara bak kitap ve sünnette. İman isminin nefya naslara bak. Kesinlikle bu naslar da imanın nefya olmasının sebebi Vacipleri terk etmekten dolayıdır. Yoksa işte mesela ne bileyim... E, ...böyle müstahap olan bir şeyi terk etmekten dolayı... E, ...tebessümü terk etmekten dolayı veya... ...ne bileyim yani yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmayı terk etmekten dolayı... ...yani böyle müstahap amelleri terk etmekten dolayı iman ismi hiçbir zaman nef yolmamıştır. Halbuki müstahap ameller dahi imanın cüzüdür. Ama gel gör ki nef yolmamıştır. Çünkü neden? O iman ismini müstahapları terk etmeyle iman ismini hak etmemezlik diye bir şey söz konusu olmaz. Aksi halde dünyada kimseye o zaman mümin diyemezsin. Çünkü herkesin müstehap e, amelleri terk ettiği noktalar var yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Kur'an'a sünnete baktığımızda bak bu ince ayrıntıları ahir çok iyi yakalaman lazım. Bunların Bunlar için ince ayrıntıları, fıkhi boyutu. Zaten abi senin şey, kuralda geçiyor ya. Yani. Biraz işlemi var. Ayrıldıkları da mı? Tabi, Yani onun dışında mesela şu ince ayrıntıyı kastediyorum özellikle. Şimdi eğer bir müminden yani dinden çıkmamış bir mümin bir amel işliyor. Ve bu amel işlediği bu amel sebebiyle naslara bakıyoruz. O ameli işleyen veya o ameli terk edenden iman ismi nefyi olmuş. Yani bu adam mümin olduğu halde, müminliği devam ettiği halde iman ismi nefyi olmuş. Bütün bu tür naslara bak, hepsi vacipleri terk eden, yani vacip amelleri terk ettiklerinden dolayı bu naslar o kişiden iman ismini nefret ediyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama naslara baktığın zaman sünnetleri terk edenlerden, müstahap amelleri terk edenlerden iman ismini nefret etmiyor. Çünkü müstahapları terk eden bir insan, ee, bir, yani müstahapları terk eden insanların iman ismini hak etmemesi hı hı. diye bir şey söz konusu olmaz. Yani bu Allah'ın zaten adaletinde de böyle bir şey olamaz. Aksi halde hiçbir insan, e, yani çok az insan mümin ismini hak eder. Yani e, parmakla sayılacak kadar az olur bu insanlar. Çünkü her insanın mutlaka zaman zaman terk ettiği müstahap amelleri var. Yani kimse bugün kolay kolay çıkamaz. Ben bütün sünnetleri, bütün müstahap amelleri A'dan Z'ye eksiksiz tamamlıyorum diyen. Anlatabiliyor muyum? O yüzden naslar hep vacipleri terk edenlerden e, iman ismini nefretmiştir. Tamam mı? Ee, işte Şeyhül İslam o yüzden diyor ki Allah ve Resulü bir ismin müsemmasını bazı vacipleri terk etmenin dışında nefretmez. Çünkü hakikaten bu istikra yoluyla elde edilmiştir. Nasıl istikra? Yani istikra bakıyorsun Kur'an ve sünnete iman isminin nefret yolunmasıyla alakalı naslara sadece vacipleri terk edenlerle alakalı buradan istila ediliyor. Bu ikinci veciye yakaladık, değil mi? Evet. Amelin imandan olduğu nasıl oluyor? Evet. Yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mesela mümin ismi, iman ismini nef ediyor, ama gel gör ki o o insan hala mümin. O zaman demek ki mesela bunu zina, az önceki zina ile alakalı hadise baktığımızda gösteriyor ki zina'yı terk etme ameli neymiş imanda. Üçüncü vecih. Ya şimdi. Ee, Tabi bu vecihe dikkat edeceksin inşallah. Eğer bu vecihin mantığını yakalarsan, bu üçüncü vecih, elinde güçlü bir istidlal noktası olur. Tamam mı? Yani amelin imandan olduğunu ispatlamada güçlü bir istidlal noktası olur elinde. Eğer bu vecihin fıkhını yakalarsan. Şimdi nedir bu? Allah Subhanahu ve teala kitabında ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor. Bak şimdi. Bak şimdi ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor. Yani biz Allah'ın Allah. kitabına baktığımızda Allah Subhanahu ve teala azze ve cel ancak amel edenlerin cennete gireceğini beyan ediyor. Ve amel etme imkanı bulunmayla beraber amel etme imkanı bulunmayla beraber sadece tasdik ve söz ile cennete girilmeyeceği mevcut Kur'an'da. An, Kur Mesela İmam El-Acurri diyor ki Maruf bizim selef alimlerimizdendir. Ne diyor? Kur'an üzerinde diyor ki şeriatında. Kur'an üzerinde diyor ben çok dikkatlice düşündüm. Allah Azze ve Celle'nin kitabından diyor. Zikrettiğim, tabi bu kendi istikrağı. Diyor, zikrettiğim 56 yerde gördüm ki. Allah Azze ve Celle müminleri sadece iman ile cennete sokmamıştır. Bilakis onlara olan rahmeti ve iman ve salih amele muvaffak kılmasıyla cennete sokmuştur. Yani bu şimdi İmam Acurri şerasına baktığında e, böyle bir sürü nas diyor. Yani kendisi diyor ki 56 yerde gördüm ki sonra tutuyor bu 56 yeri Kur'an'dan zikretmeye çalışıyor. Ama Allahu Alem İmam Acurri her ne kadar cümlesinin başında 56 yerde gördüm ki diyorsa da zikrettikleri, Kur'an'da zikrettikleri nokta 56'dan daha az Allahu Alem. O yüzden İmam-ı el yazma eserlerinde yani ondan nuska edilen Acuri'nin şeriasının diğer nuskalarında baktığımızda 56 sözü mevcut değil, başka bir lafız mevcut. Yani ala kulli hal birçok yerde yani. Yani 50'nin üzerinde sonuçta yerde yaklaşık. Şunu demiş oluyor yani İmam-ı Ben 50 küsur diyelim artık buna biz. 50 küsur yerde gördüm ki Allah Azze ve Celle müminleri sadece iman ile cennete sokmamış diyor. Bilakis onları olan rahmeti ve iman ve salih ameli muvaffak kılmasıyla cennete sokmuştur. Yani bu koskoca bir alemin istikrar edindiği şeydir. Yani bu adam tüm ilmi birikimiyle, dikkatiyle Kur'an'ı düşünüyor. Ve 50 küsur yerdeki kendi bazı nuskalarda 56 yerde diyor gördüm. Ama zikrettiği yer 56'dan daha az. Önemli değil yani bir iki tane olması çok önemli değil. 56 yerde gördüm ki diyor Allah Azze ve Celle müminleri sadece iman ile cennete sokmuyor. Bilakis onlara onları cennete sokmanın sebebi onun rahmeti ve iman ve salih ameli muvaffak kılmasıdır diyor. İşte burada amelin iman... Ol, işte yani bu da nedir? Amelin imandan olduğuna delildir. Aksi takdirde ne olmuş olurdu? Bak şimdi birazdan o ayetleri zikredeceğiz. Aksi takdirde ne olmuş olurdu? Eğer amel imandan olmasaydı, imanı kamil olan bazı kişiler cennet ehli olmamış olurdu. Doğru değil mi? Bak şimdi bazı naslar var ki, bakıyoruz ki o naslarda, şimdi birazdan o İmam Acurcu'nun, o 56 yer dediği Kur'an'da onlardan 2-3 tanesini sayacağız bu ayetleri. Bu ayetlere baktığımızda sadece cennete girenlerin imanla beraber salih amel işleyenler için olduğunu söylüyor Allah subhanahu wa Eğer bak amel imandan olmamış olsaydı ne olurdu? Bak şimdi buraya yakala burası çok ince. Ne olurdu? Amel imandan değilse, amelin terk edilmesi veya işlenilmesi imanı artma veya imanı artma veya eksiltme diye bir şey bir tesiri olmazdı değil mi amelin? Şimdi bunların mürciyelerin kavline göre. Değil mi? <gülüyor> ha, mürciyelerin şimdi bak kavline göre amel imandan değil. O zaman amelin terk edilmesi veya işlenilmesi imana artma veya eksilme noktasında bir faydası bir tesiri ne? Yok. Yani o zaman bir insan ana babaya iyilik yapmış namaz kılmış zekat vermiş bunun imanı bir derece, o namazı, zekatı, ana babaya iyiliği yapmayı terk etmiş, onun de aynı derece. O zaman ne olmuş olur dahi? Bak şimdi, eğer amel imandan olmasaydı, imanı kamil olan bazı kişiler cennet ehli olmamış olurlardı değil mi? Çünkü Kur'an'a birazdan ayetler zikredeceğiz ki, o ayetlere göre ancak imanla beraber amel olanlar cennete girer. Mesela bir tanesini zikredelim ki mevzu daha iyi edilsin. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? İnnellezîne ve âmilus sâlihâti kânet lehum İman edip salih amel işleyenlerin ise konakları Firdevs cennetleridir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kimin konakları cennetlermiş? Firdevs cenneti. İman eden ve salih amel işleyenler başka bir ayette Bunlardan sonra ise namazı terk eden, şehvetlerine uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay ile karşılaşacaklar. Ancak kim hariç tövbe eden İman eden ve salih amel işleyenler hariç. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir şekilde zulüm olunmazlar. Kimler hariçmiş ancak kimler cennete girecekmiş? Tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler değil mi? Evet. Şimdi o zaman eğer bunlar da cennete girecekler ancak imanla beraber salih amel işleyenlerse ve mürciye de amel imandan cüz değildir diyorsa mürciyenin bu kavrine göre ne olmuş oldu? İmanı kamil olan bazı kişiler cennet ehli olmamış oldu. Değil mi? Cennet ehli olmayınca da doğal olarak cehennem ehli olmuş oldular. Doğru değil mi bu imanı kamil olanlar? Çünkü amel imandan cüz değil bunlara göre. Amel imandan cüz olmayınca o insanların amelinde artma ve eksilme diye bir şey söz konusu olmayınca imanları kamil olmuş oldu. O zaman imanları kamil olan insanlar cehennem ehli oldu. Çünkü az önceki ayette imanla beraber amel, salih amel olması gerekiyor. Zaten bu da sünnet ehli olsun veya kıble ehli olsun yani sünnet ehli olsun veya bidat ehli olsun bunların hepsince böyle bir şey söylemek batıldır zaten. Çünkü cennet müminler için hazırlanmıştır. Doğru değil mi? Peki cennet müminler için hazırlanmışsa nasıl müminler cennete giremiyor? Çünkü mürciyeye göre ameli imandan cüz değil, ameli işlemeyenler mümin değil o zaman. Ameli işlemeyenler mümin olmadığı için, şey, ameli, iş, ameli işlemek imandan olmadığı için ve o ameli işlemeyenler mümin olduğu için buna rağmen cennete giremiyorlar. Çünkü elimizde delil var. Elimizdeki delil ancak iman edenler ve salih ameli işleyenler hariç. Tamam Sonra mesela işte İmam Acir az önceki o sözünü söylüyor ya ben Kur'an'da bir sürü çok yere baktım. İşte bu ayetleri sayıyor zaten bu ve buna benzer ayetleri sayıyor. Yine mesela başka ayette Allahu Teala ne ne buyuruyor? "Ve men yetihi mu'minen kad amile's salihat fe ulaihe lemud derecatul ula. Kim ona mümin olarak dikkat et lafızlara. Kim ona mümin olarak Salih amelde bulunmuş halde gelirse onlar için en yüksek dereceler vardır ve altlarından ırmaklar akan adın cennetleri de onlarındır. Onlar orada ebedidirler. İşte aranan kimselerin mükafatı ne mükafatı budur. Baktığın zaman bak cennete gireceklerin ancak imanla beraber salih amel işleyenler olduğu söyleniyor. Mesela yine başka bir ayette, "Tilkel Cennetülleti" bunların hepsini İmam el-Ajuru risk İşte o 56 yer dedi. Ve "Tilkel bima kuntum İşte bu cennet. Yaptığınız ameller sebebiyle miras, Size miras verilmiştir diyor. Allah Subhanehu ve Taala. Yine başka ayette, "Ulaiki ashabul cenneti fiha bima İşte onlar cennetliktirler. Yaptıkları amel Lerine mükafat olmak üzere diyor. Bak yaptıkları amellerine mükafat olmak üzere. Orada ebedi kalacıdırlar. Ve daha birçok zaten İmam Acurri ne yapıyor? Daha birçok İmam Acurri e, delil ediyor Kur'an'dan. Hep cennete gireceklerin imanla beraber amel işleyenler olacağını söylüyor. İşte bu ayetin e, mefhumuna baktığımızda amel etmeyenler Bak şimdi amel etmeyenler cennete giremeyecek. Amel işlemeyenler. Hiç amel işlemeyenler cennete giremeyecek. Cennete giremeyince bunlara göre yani bu mürciyelere göre amel işlemeyenler de mümin ya. O zaman ne olmuş oluyor? Müminler imanı kamil olanlar dahi cennete giremiyor, girememiş oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Halbuki e, cennet kimler için hazırlandı? Kafir, e, müminler için hazırlandı cennet. Anlatabiliyor musun? Bu da üçüncü vecihti. Şimdi dördüncü vecih tabi bu dördüncü vecih de önemli. Şimdi kitap ve sünnete dördüncü vecih şu ahi. Kitap ve sünnette ancak iman ile beraber amelin olması hali e, medehti, e, yani mededilmiştir. Yani biz kitap ve sünnete baktığımızda ancak iman ile amel olan iman, imal, iman ile beraber amelin olması hali övülmüştür. Amelsiz iman övülmemiştir. Bilakis kitap ve sünnette ameli terk edenler için ancak tehdit sabit. Mesela işte Ebu Wa'dda ibanesinde falan e, bu istedilerleri görürsün. Anladın mı bu bençerki dördüncü veci? Yani genel mantı şu dördüncü veci'n. Biz kitap ve sünnete baktığımızda övülen iman amelle beraber olan imandır. Amelsiz iman değil yani. Hatta diyoruz ki bilakis kitap ve sünnette ameli terk edenler için ancak tehdit durumu söz konusudur. Mesela Feteva'da İbn-i Teymiye de bu vecih de söyler. İbn-i Bat'ta'dan ziyade. Mesela delil Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İnne mel mu'minûne izâ zukirallâhu ve kulûbuhum. Müminler ancak şunlardır ki Allah anıldığı zaman ne kalpler verir perer. Ve izâ tuliyat 'aleyhim ayâtuhu zâdathum îmânâ. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Rabbine ne yaparlar? Rabbine tevekkül ederler. Ellezîne yukîmûnes-salâte ve mimmâ razaqnâhum Onlar ki ne yaparlar? Namazı verirler ve e, verdiklerimizden infak ederler. Ulâike humul mü'minûne hakka onlardır. Lehum derecâtun inde rabbihim. Onlar için Rableri katından dereceler vardır ve mafiratum ve mağfiret vardır ve rizkum kerim ve kerim bir ne rızık vardır vesaire. Bak gördün mü? Burada mesela, Yok bu enfalde. Ha ha tabi tabi. Yani baktığımızda çok var. Yani burada da ne görüyorsun? İmanla beraber hangi mü mümin ölmüş? Yani hangi iman ölmüş? Amelle. الإيمان والمش... هنا مثلا باشكا آية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون vel muvfun ve ve ve işte namazda yüzlerinizi doğuya ve batıya döndürmeniz iyilik demek değildir fakat işte asıl iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara peygamberlere iman edenin ona olan sevgisine rağmen malını akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara dilenenlere işte özgürlüğe kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapmış kölelere verenlerin iyiliğidir. Hatta namazı kılan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren, ahitleşince ahitlerini yerine getirenlerin sonra sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sahabı yaptığı iyiliktir diyor Allah-u Subhanallah. Görün mü? Ne kadar çok. işte sadakat gösterenler bunlardır diyor. Takva sahibi ee, olanlar da ancak bunlardır diyor vesaire. Yani gördüğünüz zaman bak burada da övülen Asıl iyilik şudur diyor görüyor musun? Yani övlen burada nedir? Hep imanla beraber ne? Salih amel. Yine mesela başka bir ayette وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰيكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا Kim mümin olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalışır. Bak dikkat et. Kim mümin olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalışırsa işte onların çalışmaları meşgurdur makbuldur, övülendir. Görüyor musun? Yine e, baş e, her zaman okuduğumuz ayet Kâletil Arabu amennâ kullam tu'minu. Arabiler biz iman ettik dediler. Allah ne dedi? Kullam tu'minu de ki iman etmediniz. Bak mesela bu ayette onlar iman ettiği halde Allah onların imanını ne yapmıştır? Övmemiştir. Bilakis ka kamil iman ismini ne yapmıştır onlardan? Nefyetmiştir. Çünkü bunlar amelleri tahkik etmiş değillerdi. Yine mesela e, baktığımız zaman işte başka ayette de Elif hasi Mim Hasibennas en yutrak en yekulu amennâ ve hum la yuftenûn. İnsanlar yalnızca iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini ve iman ve, ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Görüyor musun? Bak. İman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? İşte aḫî bütün bunları zikretmeden bizim maksadımız ne? Yani ne kitapta, ne de sünnette kendisiyle beraber amel olmayan imanın övülmesine dair bir şey gelmemiştir. Bilakis terk edenler hakkında te te tehditler gelmiştir. Şimdi bunun üzerine soruyoruz. Bak bunun üzerine ne soruyoruz? İman veya ameli, şey iman veya iman ehli övülen bir şey midir değil midir? Şimdi ahi. Biz bir mürciye sorsak desek ki, iman veya mümin yani iman ehli, övülen bir şey midir değil midir? Cevap, övülen bir şeydir değil mi? Evet. Yani öv, övülmeyen bir şey olabilir mi? İman diyoruz yani. iman en büyük değerdir. Değil mi? Bir kul için en büyük değerdir iman. O zaman şimdi iman ehli, yakala, şimdi bu dördüncü e, ve cin mantığını burada yakalayacağız inşallah iman soruyoruz bunlara. İman övülen bir şey midir, değil midir? Cevap, ehli sünnet olsun, bidat ehli olsun, bütün hepsine göre ne? İman veya iman ehli övülendir. he Hatta Allah ve Resulü imanı ve iman ehlini de övmüştür. İşte amelsiz iman için ya da ameli terk eden kişi için mutlak övgü gelmeyince, bak burayı yakala. Amelsiz iman için veya Ameli terk eden herhangi bir kişi için mutlak övgü yani mutlak övgü gelmeyince açıkça gösteriyor ki bu böyle tek başına olduğu zaman bu Allah'ın yani ne Allah'ın ne de Resul'ünün övdüğü bir iman ne değildir. Ve bu işte ödülü Rableri katında altlarından ırmaklar akan iman değildir bu. Yani ödülü böyle olan bir iman değildir. Çünkü baktığımız zaman övülen iman ne? Amelle beraber gelen iman değil mi? Evet. Ha, demek ki bu amel imandan ki amelle beraber olan iman övülüyor. Aksi halde amelsiz imanın övülmesi gerekirdi değil mi? Evet. Evet. Evet. Eğer yani amel imandan olmasaydı böyle değerli bir şey övülmesi gerekildir değil mi? Ama gel gör ki övülmüyor böyle bir şey zemmolunuyor. Hatta ismi bile nef yomluyor. Yani bu burası bak çok ince bir ayrıntı. Tamam? Yani böyle yani mutlak olarak bir övgü gelmiyor imana. Ancak amelle iman övülüyor. Halbuki bu e, iman eğer bu mücizelerin dediği gibi amelsiz bir iman yani gerçek iman amel siz de olsaydı böyle bir şey söz konusu olsaydı mürcilerin dediği gibi bu insanı cennete sokkan en büyük şeydir zaten. Nasıl böyle büyük büyük, büyük bir şey övülmüyor? Hatta zevm olunuyor. Hatta bu isim nef yolluyor. Araplar, bedeviler iman ettik diyorlar. Bu isim onlardan nef yolnuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bugünkü dersimizle alakalı 5. ve son vecimiz. Allah subhanahu ve taala beşinci vecimiz şu. Allah Subhanahu ve teala kitabında İblisi şimdi zikrediyor değil mi? Zikrederken ona kendisine secde etmesini emrediyor. Ancak biliyorsun ki e, yani iblis secde etmiyor. Yüz çeviriyor. Kibirleniyor. Ve secdeyi terk etmekle ne oluyor? Kafir oluyor. Bu maruf. Halbuki iblis secde etmekle beraber Allah Subhanahu ve teala'nın Rabbini, saltanatını, kudretini ikrar ediyor muydu? etmiyordu muydu. Ediyordu. Değil mi? Mesela Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu Kur'an'da? Ve okulna eba ve kana kafirin. biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Secde ettiler ancak kim iblis hariç. Yüz çevirdi, kibirlendi ve ne? Kafirlerden oldu. Halbuki bu iblis Kur'an'da başka yerde ne diyor? Rabbim bima Şimdi Allah Sübhanu Teala onu kovuyor. Ne diyor? Rabbim beni azdırman sebebiyle yani ben de onları azdıracağım diyor, değil mi? Evet. Orada ne laf kullanıyor? Rabbi bime aghwaytani. Rabbim beni azdırman sebebiyle. Beni azdırman dolayısıyla. Değil mi? Bak şimdi Allah Subhanahu ve Teala'ya burada dikkat et. Bu ayette ince bir ayrıntı var. Burada dikkat et. İblis Allah Subhanahu ve Teala'nın hem Rabliğini kabul ediyor, ikrar ediyor, değil mi? Evet. Hem de kudretini kudret sıfatını ikrar ediyor. Neden? Çünkü ne diyor iblis? Rabbim bir. Bak Rabbliyi burada ikrar etti. Demek ki iblis meleklere secde etmezken dahi, yani secde etmeyi e, reddederken dahi, secde etmeyi kabul etmezken dahi ne? Eğer Allah subhanehu ve teala'nın Rabb'liğine iman etmiş, Rabb'liğine ikrar eden birisiydi. Çünkü Rabbi diyor sonra diyor ki bak beni azdırman sebebiyle yani azdırma kudretini kime nispet ediyor Allah Allahu yani beni saptıran beni azdıran kim sensin Rabbi. değil mi Heh. şimdi bakıyor bakıyorsun ahva olayını yani iblisin iblisi azdırmayı azdırmasını Allah'a nispet eden iblis yine kendisi. Yani burada Allah subhanehu ve teala'ya kudreti de ispat ediyor. Rabliliği de ispat ediyor. Ancak işte secde etmekten kibirlendiği için mahlukatların ne oldu bu? En kafir oldu. Çünkü bak şimdi emrin tamamını terk etme ile beraber imanın bulunması imkansızdır. Eğer bir kişi emrin küllisini reddederse ne yapar bu insan? Bu insan ne yapar? Yani e, e, e, e, yani mutlak olarak emrin tamamını e, kabullenerek yani kendisinde e, bir artık e, tabir sahihse e, bir adet edinen veya etmemeyi baştan kendi zihninde kararlaştıran bir insan zaten ne olur? Kafir olur tamam. Çünkü emrin tamamını terk etme ile beraber imanın bulunması ne? İmkansız. Mesela iblis tassiliha böyle istidlal birçok alim yapmıştır zaten. İşte Ebu Ubayd Kasım'a olsun. Ne bileyim işte e, Muhammed İbn olsun. Hatta e, bunu imamların istidlali olduğunu belirtiyorlar ya. Yani. Ehl-i Sünnet imamlarının istidlal olduğunu belirtiyorlar. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren 6. vecih ve ondan sonraki vecihlerle e, devam edeceğiz. Hadi vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.